1240 numaralı konu Enes'in Secde 32. Sure 16 ayeti hakkındaki görüşü. Evet, yanları yataklarından uzak durur. Secde 32. Sure 16 ayeti hakkında Enes şöyle demiştir: "Bu ayet yatsı namazını beklemenin fazileti hakkındadır."